olmayınca tadalamıyorsunuz tabii. Hoş geldiniz. <gülüyor> Merhaba. Herkes bunlara baksın bak. İnsan geç kaldığı zaman koltuğuna ulaşmak için bazen birçok insana değmek zorunda kalır ya, onun tadını çıkar. Bu güzel bir şeydi. Bak böyle. Oy, oy, oy, oy. <gülüyor> abi hoş geldiniz. Abi. Merhaba. Hiç pas vermiyorsun abi. <gülüyor> Hiç böyle sallamayanlar vardır ya. Bak, hoş geldin abi. <gülüyor> ben sana gelmedim. Salona bakıyorum diye. <gülüyor> Merhaba. Aha, aha işte bak. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyi, bak bu da sosyal, konuşuyor. Merhaba sen nasılsın? <gülüyor> diye. Kız arkadaşıyla, sevgilisiyle böyle salona girenlerin böyle bir durumu vardır tamam mı? Adam şimdi yandaki hanıma laf atılmasın diye böyle giriyor. Ben gözlemledim onu böyle giriyorlar bak. Hanım önde böyle geçiyorlar bak. Sakın yapma. Sakın. <gülüyor> <gülüyor> sakın. <gülüyor> Size niye laf atayım ki ben? Benim olayım farklı, hoş geldiniz. Acımayın dizleri değdirin. kimen <gülüyor> Kime? Ona biri denmez bir salak denir. <gülüyor> Birisi çantasını unutmuş bu Ya <gülüyor> Kim unuttu? Hadi baba belirlensin onunla biraz bakara yapalım. Hanımefendi bakıyor çantam bu mu diye. Çantanız efendim o evet. Biri çantasını unutmuş bu ayede. bir Tamam belirlendi mi? Kim unutmuş? Bir baksın efendim. Bak arkadaşlar uyardı. Bir tane de böbrek mi var? Güzel. Verin. Aha geldiler. Merhaba. Konuşun rahat olun birbirinizle takılın falan yani. Gerginlik yapmayın zaten saat daha beş, daha vaktimiz var. Yeni uyandım ben, daha adapte olamadım güne. Çok güzel, hoş geldin. Biraz bacaklarını kapatır mısın? <gülüyor> böyle durulur mu salatçıya karşıya bak, böyle oturuyorum bak. <gülüyor> Bu ne biliyor musun? Yani... ...Cem Bey siz yeteneklisiniz ama ben de iyiyimdir ha, gerçekten. <gülüyor> Beni de hafife almayın ya diye. İyi iyi güzel adamlar var bugün. Uzun süredir sahnelerden uzağım ben. Birazcık sahne sempatimi kazanmam için biraz vakti ihtiyacım var. Hoş 23 senedir bekliyorum bir gelişme olmadı ama. <gülüyor> bak yaşlı insanlar da var hoş geldiniz. Yaşlı mısınız abi? <gülüyor> Bunu cevaplandırmak çok zordur ya Aramızda acınacak derecede yaşlı olan var mı? Bak. <gülüyor> Bakın şimdi... Çok iddialı bir insan değilim. Çok genç bir kesim var. Tabi amcı ayrı tutuyorum olaydan. <gülüyor> Ama aramızda çok hoş bir şey. Çünkü gösterinin ilerleyen dakikalarında sıkıştığımız her şeyi ona sorabiliriz. Çünkü her şeyi icatından beri takip ediyor ya <gülüyor> Yemin ediyorum yani. Gerçekten yapma. Ne yapıyorsun? Şimdi birazdan başlayacağız sevgili arkadaşlar. Hoş böyle hayatınız. Aha geldiler. Hoş geldiniz. Hoş geldin kardeş. Bak gördün mü el hareketini? Geç kalanların öyle bir numarası vardır bak. Adam sahneye çıkmıştır onlar mahcup gelirler böyle bir istemsiz kol kalkışı diye bir hareket vardır. Kol böyle istemeden de olsa kalkar böyle bak. <gülüyor> <gülüyor> Hesapta bu kolla her şeyi kurtarıyor mu? Otur kardeşim. Yalnız mı geldin? Yalnız mısın? Sana demiyorum lan ayak gülmüyorum. O çocuğu sen mi seslendiriyorsun? Yalnız mı geldin kardeş? Ha iyi, tamam. Siz yalnız mı geldiniz abi? Yani burada kaynaşırsınız inşallah. Çünkü bu tarz aktiviteler insanların kaynaşması için yapılıyor biliyorsun. Siz sevgilimizsiniz. Ne güzel. Bir keresine sordum böyle çift gelmişler. Sevgili misiniz siz dedim. Hayır karı kocayız dedi adam. Böyle bir cevap var mı? Yani birbirimizden tiksiniyoruz falan diye. Şimdi birazdan çok makara şeyler anlatacağım ama dediğim gibi çok da iddialı değilim. Öyle aman herkesin hayatını değiştireyim, enteresan mesajlar vereyim falan. Yok öyle bir durumumuz. Ama şöyle bir durum var burada yani. Siz orada oturuyorsunuz rahat. Ben buradayım böyle salak bir durum var. Spotlar yanıyor üzerinde yüksekteyim birazcık falan. Evet salak bir durum var. Onun biraz zımparalanması için biraz vakit geçmesi gerekiyor. Çünkü yani özel bir durum var. Yani para verdik bizi güldürsün tribinden hemen çıkmalısınız bence. O bir. İkincisi... E çok da zor bir iş. Yani hakikaten parası iyi olmasa yapılacak bir iş değil bu. Çok boktan bir şey. Böyle çıkıp gibi türlü türlü şeyler yapıyorsun, maymunluklar. Herkes sana gülüyor falan. Çok yalnızsın. <gülüyor> He yani neticede... Dur geldi bir dakika. Hoş geldin. <gülüyor> Neredeydin ya? Sen yoksun diye... Trafik mi var? Trafik icat oldu mu? <gülüyor> Trafik vardı dedi. Hala var mı peki? Ee, bir dönem o oldu sonra iyitirdik değil mi? Hoş geldin. Sen yoksun diye ben de amcayla uğraşıyordum yolda. <gülüyor> amca anlamasan bile gül tamam mı? Tamam. <gülüyor> Yapmayayım. Şimdi bak bu çok hoş bir şey tamam mı? Ben uzun zamandır kendim için uzun ya hakikaten. Hani 17 aydır falan. ...aramızdaki tarla meselesi halledildi mu? 17 aydır bu işi yapıyorum... ...daha önceden birkaç arkadaş biliyordur ...mutlaka karikatür çiziyordur... Da. ...hikayesini daha sonra anlatırım bunların hepsini de... ...şimdi hikayeleri ufak bir mekanda anlatıyordum ben... ...o mekanda izleyen arkadaşlar da var aramızda... ...şimdi orası ufak bir yer... ...tam böyle alan ölçü birimi vermek gerekirse... ...şey kadar denir ya... Öyle ...hektar olarak bir hektarlık bir yer orası... ...meseleyi böyle salon aktivitesine dönüştürdüğün zaman... ...koltuklar alemi diye bir şeyle tanışıyorsun... ...tam böyle bir şey var... Sonradan gözlemledim ki işte böyle bir yerleşme evresi falan var ya. gelip oturuyorlar işte ne bileyim bek, bir beklenti var falan sahneye adam biliyor. Bunlarla ilgili böyle bir düşünmeye başladım komik çünkü tamam mı? Yani buradaki aktiviteler çok daha eğlenceli çünkü neden daha gerçek oradaki e, olan bir daha çok göze çarpıyor benim için daha önemli yani. Buradaki neticede bir tane adam var burada kurgulanmış bir dünya var belki de komik olsun diye zorlayacağım falan bazı şeyler ama sizin durumunuz gerçek tamam mı? gelip oturursun. İşte böyle arkadaş grubuyla böyle bir aktiviteye katılmanın bazı durumları vardır ya. Beraber oturmuşsundur dürtersin falan. Beraber gülme, beraber ağlama anları vardır. Hele böyle <gülüyor> <diye. gülüyor> O kadar eğleniyoruz ki, o kadar eğleniyoruz ki bu diye. Ya böyle yazık yaşlı teyzeleri getirirler derler. Ki, Anne gel gebereceksin gülmekten gel Allah aşkına. Yani ben kendim geberdim oradan biliyorum falan diye. Getirirler teyzeleri. Onlar mesela programın ikinci bölüm başında hemen yani zaten aramızdan ayrılırlar. ...türlü numaralar var değil mi? Mesela sevgili misiniz diye sordum ya size... ...mesela sevgili olarak böyle daha önce sinemaya, tiyatroya giden var mı? Daha önce gittiniz mi abla? Gitmedim <gülüyor> dedi. <gülüyor> Ceza olarak amcanın yanında oturacaksın. <gülüyor> Şimdi şöyle bir durum var. Sevgililer gelmişti, daha mı? Bir Karadeniz turnesi yaptım ben, onu daha sonra tepulatla anlatırım. İstanbul'da son turda geçen iki ay evvel işte sevgililer gelmişler bu ayar böyle oturuyorlar oradan siz sevgilisiniz sevgilisiniz güzel geldiler sevgililer oyuna başladı ben anlatıyorum böyle bunlar böyle sarılarak başladılar tamam böyle başladılar bak. şimdi güldükçe daha sıkı sarılıyorlar tamam öyle bak <gülüyor> <gülüyor> baktım adam diyor dedim ki ya dedim Bilader, sen komik olmasını bekleme Yani sen sevinç biz yetişiriz sana sonrası. <gülüyor> Ama burada da o ambiyanstan faydalanmak isteyen olursa yardımcı oluruz ya. Yani. <gülüyor> İlan Bey kapatalım ışıkları. Kırmızı verin yukarıdan. <gülüyor> Sizden çok güzel bir skor bekliyorum ona göre. Şimdi efendim diyeceğim şudur. Hakikaten çok zor bir iş enteresan böyle mesela gidiyorsun hiç tanımadığın insanlarla falan buluşuyorsun değişik şehirlerde ilk defa mesela ben Karadeniz turnesi yaptım yakın da o kadar enteresan şeyler geldi ki başıma bunlar bilete dahil değil birazdan başlayacağım bunlar öyle Yani çok heyecanlıyım gerçekten onun için birazcık vakit geçsin çok heyecanlıyım ama o kadar rahatım ki bu <gülüyor> arada <gülüyor> heyecanım geçsin diye bunları anlatacağım Ya böyle bir iki tane hikaye var onları anlatıyorum ben bir senedir böyle bir insan zaten bir tane hikayesi olur onu anlatır. Karadeniz turnesi yapma fikri oldu böyle dedik ya oraya da gidelim evet gidelim ama öncesinde uyardılar tamam mı Karadeniz turnesi sırasında başına enteresan şeyler gelebilir. Not mu alacaksın? <gülüyor> Beni uyardılar, uyarıldım ben de bayağı o dönemde hatırlıyorum. <gülüyor> Trabzon, Giresun orduya gideceğim ben var mı o şehirlerden kimse? tam bilmiyorum ama siz neredesiniz abi? Herkes birini seslendiriyor bugün. <Gülüyor> Dallas'ta Ceyar'ı seslendiren aramızda mı? Şimdi diyeceğim şu. Trabzon'a gittim ben mesela, mesela dedim ki amca yaşlısınız bilmem kalmasın Sümerlerden kalmasınız falan diye. Abi mesela sempatiyle yaklaştı güzel eğlenceli bir şey bu. Ama bak Trabzon'a gittim abla inanmazsın. Yani herkes inanır, sen inanmazsın diye söylüyorum. <Gülüyor> Allah da seni inandırsın. Çünkü sen tek başına inanamazsın belli yani o. Trabzon'a gittim, beş buçukta indim böyle hava indim beş buçukta, altıda sahneye çıkmam lazım. O kadar böyle apar topar gidiyoruz. Palas pandırasta diyebilirdim ama demedim, neden bilmiyorum. <gülüyor> çıktım böyle sahneye altına. Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin salonunda oynayacağım. Üniversitenin salonu ama salonun girişinde, bu salonun girişine böyle kutu koymuşlar tamam mı? Böyle birebir. Herkes böyle tabancasını bırakıyor, giriyor içeri. Öyle <gülüyor> çok enteresan, böyle tepeleme tabanca var. Girdim böyle sahneye çıktım. Bir tane teyze var, aynı bu teyzenin ayarında 14. E zamanla değişiyor tabii bunlar. Dur bu, çıktım böyle acayip, teyze var böyle. Barış teyze tamam, elinde belge diyor abla olduğuna dair. <gülüyor> çıktım, ben gördüm onu tabii. Hoş geldin teyze. Teyze değilim, ablayım benden kalıb. Ya Bismillah ilk defa bir şehre gidiyorsun ya, zaten bir gerginlik var üzerinde. Böyle başladım. Ordu'da mesela oradan derler de mesela hiç ya oralara hiç böyle aktivize gitmiyor falan halbuki yok böyle bir şey hakikaten. Ya gidip bakıyorsun kulise her gün bütün tiyatro böyle grupları gitmiş böyle imzalar var falan filan abla bilir. Ordu sinemasında oynayacağız işte sinemayı böyle perdeyi kapatmışlar orayı düzenlemişler tiyatro düzeni Çıktım böyle anlatıyorum gü de bir gösteri bunun gibi değil. Bu teyze daha icat olmamış o zamanlar. Çıktım böyle anlatıyorum. Yerleşik düzele geçmiş herkes oturuyor ama salonda gezenler var tamam mı? Ordu'da böyle geziyorlar bak. <gülüyor> diye. Ulan dedim ya niye geziyorsunuz siz seferi misiniz dedim. Adam dedi, salon benim eniştemimde zaten. <gülüyor> Ulan böyle mazeret var mı ya? Böyle geziyor adamlar. Ya o kadar acayip ki. Ya bunları anlatmanı edemeyeceğim. Çünkü yani bir tek ordu yalnız. yan tek ben üç, kişiye, üç kişi gidiyoruz biz böyle turnuvaya falan. Ben gidiyorum iki arkadaşım daha var. Gidiyorum ve anlatıyorum. Sonra kule işte böyle düşünüyoruz bunları tamam mı? Enteresan hikayeler anlatmam lazım. Ve Giresun'da, Giresun belediye başkanı gelmiş sağ olsun. Alaka göstermiş. Bir de adam çiçek göndermiş tamam mı? Çelenk. 8 metre boyunda çelenk koymuşlar oraya. Kendisi en önünde oturuyor. Bana perdenin arkasından böyle gösterdiler. Diyor ki şu belediye başkanıdır. Çünkü ben uzaktan bakınca belediye başkanlarını ayırt edemiyorum. Öyle bir <gülüyor> eksikliğim var benim. Mesela encüme nazasını ayırt ederim bak. <gülüyor> Marangozları 100 metreden alıyorum ama belediye başkanını göstermek durumundalar. Gösterdiler belediye başkanı şudur diye. Çıktım selamladım. Dedim ki ah dedim efendim ne kadar güzel ya alaka göstermişsiniz sağ olun belediye başkanımız gelmişsiniz. Bir de çiçek göndermişsiniz ama ben bu çiçeğe layık bir insan değilim dedim. Adam şey dedi biz zaten bunu sizin sanatçı kişilerinize gönderiyoruz dedi. <gülüyor> yani baba durumu izah etti. Eğer o söylemeseydi ben o çiçeği görünce e, o gün evleniyorum zannedecektim ben. <gülüyor> <gülüyor> öyle enteresan ki. Şimdi türlü hikayeler anlatacağım bu koltuklar aleminle ilgili de da gene bir hadise var. Önde oturmanın bazı sorumlulukları vardır. Birazdan gene bahsederim. Hepsini birazdan bahsedeceğim yani total olarak hepsinden bahsedeceğim bir yandan. Önde birisi otururdu mesela orduda. Çıktım böyle anlatıyorum. En önde adam senin gibi oturuyor böyle. Her kurduğum cümlenin sonunda böyle bir adam var. Anlatıyorum böyle. Heh siktir. Heh Ama duymamak elde değil. En önde böyle ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha Valla bir, iki, üç. Ya dedim ki ya dedim, senin olayın nedir? Sen nedir dedim olayın falan. Sen benim Ferhan Şensoy'a sonra ben ona çok laf soktum burada dedi. <gülüyor> e dedim ulan madalya verdiler mi bari sana? Hayır dedi. E dedim ben sana bir madalya vereceğim ama şu anda sabit veremiyorum kusura bakma diye. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle acayip şeyler oluyor ki hayatta. Biraz alacağım Dediğin gibi ben bugün çok iddialı çıkmadım sahneye. Aman bugün muhteşem şeyler anlatayım diye ama isterseniz hareketli başlayalım. Böyle maymun gibi de anlatacak değilim, Karizmatik bir çıkışım var. Onu yapacağım. Hazırsak başlayalım. Çocuk var mı aramızda? O kardeş çocuk mu? Kaç yaşındasın? 11. Hep böyle kalmak ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Fırlat'ın çocuğu havada vuralım abla. <gülüyor> Hareket gelsin. <gülüyor> Velisi yanında mı? Velisi misiniz? Siz mi efendim? Ne güzel. Adı nedir kardeşimizin? Sizsin annesi. <gülüyor> Hadi karnesin efendim, karnesin. <gülüyor> Niye ön siz? Sizi ön plana koymaya. Şey <gülüyor> Sizin adınız ne? <gülüyor> Yaş kaç? <gülüyor> <gülüyor> o zaman sizle konuşalım diye şey yapıyorum. Çocuk 11 mi yaşın? Tuna ismi. Güzel. Ne bekliyorsun gösteriden? Başka şöyle kurudu. <gülüyor> Yazık çocuğu eğlensin diye getirmişler ya böyle bakmak getir... <Gülüşmeler> çocuklara böyle getirirler tat diye gözlerden. Ama hiç bilmezler ki bizim buradaki aktivitenin durumu nedir falan Bir şimdi çocuklara iyi davranırlar ya Sahneden yani, özellikle çocuk oyunuysa falan sahneye davet ederler Haydi küçük kardeş sen de bize katılsın <gülüşmeler> <gülüyor> Bak bulut kardeş bak böcük kardeş falan gibi <gülüyor> Halbuki bizim aktivite demedi ki biz çocukları hayatın gerçeklerini hazırlamak zorundayız abla. Gerçekten. Tuna hepimiz öleceğiz. <gülüyor> Bak amca ölmeye başladı bile. <gülüyor> Toprak olacaksın Tuna. O çocuktan hayır beklemeyin evde he, vallahi Tuna telli telli su içme yorum. Anne hepimiz öleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Çok acayip ya. İyi iyi. Aramızda çocuk olması da güzel bir şey ya. Çocuklar çünkü çiçektir biliyorsunuz değil mi? Ya Tuna karanfildir mesela. Benim gözümde. Hazırsan başlayalım Tunacığım. Hazır mı? Action. <gülüyor> Var mı hareket? <gülüyor> Bak abla seni geçti bile. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ay. Diyeceğim şudur güzel bir gösteri olsun. Hakikaten bazı duruşlar gözlemliyorum. Ben mesela adam eğlenmeye geldim. Mesela kardeşin durduğu gibi. Hiç gülmeyeceğim duruşu diye bir şey vardı. Tamam mı? Baba kasar böyle bak. Öyle ifadeler çok gördüm. Daha sonra onlar o kadar pişman olurlar ki. Ulan tüh böyle gün böyle geçti diye. Mesela ön sırada oturmanın sorumluluğu var. Dedim ya kardeş inanmazsın. Öyle bir şey var gerçekten. Zorlama hiç inanmazsın yani gerçekten. Böyle bir şey var. Abi hakikaten İzmir'de bulundunuz mu daha önce Bilmiyorum. ...çünkü bir tanem orası iğrenç geçmiştim diye. <gülüyor> Orada mıydınız diye şey yaptım. <gülüyor> İzmir'de karşıya da başıma bir hadise geldi kardeşler. En ön mesela bir abla oturuyor. Ön sıralar genellikle o tip yerlerde belediye falan oluyor. Tamam mı? Davetiye, beleş dizayn sizin gibi. <gülüyor> Böyle oturuyor bir tane abla var en önde. Aynı bu abla gibi ama daha genç daha iyi giyimli birisi. Çıktım böyle anlatıyorum, güzel de bir gösteri gülüyoruz falan filan, 1500 kişilik bir mekan orası düşün ya yani, hesabı, biletler de bir milyondan, bir hesapla. Bak kendine geleceksin bir hesapla. Çıktım böyle anlatıyorum, en ön sırda bir tane abla oturuyor böyle, kasmış ama kendi tamam mı böyle yüzde kavuşuk bir ifade vardır ya, kardeş bilir. <gülüyor> Hakikaten böyle ön yargılı izleyici var gelir böyle durur bak. <gülüyor> Öyle kasmış ki ablaka yüzünde şöyle bir ifade var. Kim bu oros bu çocuğu diye. <gülüyor> ya yemin ediyorum bu kadar bu derece sert yani acayip bir şey. Ya çıktım diyorum böyle genelde gülünüyor tamam mı yani. Yalnızca ablayı da eğlendirmeye gitmemişiz bariz bir şey ama. insanın gö gözü takılıyor tamam mı tam en önde böyle. Gülmüyor 5 dakika 10 dakika 15 dakika 20 dakika yarım saat bir saat gülmüyor kadın. Deliriyorum böyle niye gülmüyor niye? en önde çünkü. Ara verdim neyse gittim arka ya niye gülmüyordu niye gülmüyor. Çıktım ikinci bölüm başında sordum. Abla dedim niye gülmüyorsun? ''Ben Avusturyalıyım'' dedi adamım. <Gülüyor> ''Ben azanlıyorum'' dedi. Siz buralısınız değil mi abla? Ya başka bir nedenden anlamıyorsun yani. <Gülüyor> Güzel bir gösteri olsun isterim. Sorusu olan var mı sevgili arkadaşlar? biraz anlatmaya başlayacağım hikayeleri. Böyle de dediğim gibi ben böyle maymun gibi böyle çıkıp video anlatmayacak. Böyle çıkışım var, başı belli, sonu belli. Giriş gelişme sonuç olarak devam edecekmiş. Sorusu olan var mı? ...İsmail Dümbül'ün reenkarnasyonuyum ben. Nasıl efendim? Yetenekli miyim? Yeti... Kızınız mı konuşturtmuyor sizi? Ee, bu... Çıkanlar ne peki? <gülüyor> Konuşmayan haliniz mi bu? Kızınız sizi dürttü mü? Neyse ben de kızınızı dürteyim... ...zincir tamamlansın da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse... Anneniz mi kardeş? Anneniz mi? Tamam kapatalım annenizi nereden kapanıyorsa. <gülüyor> ben düğmeyi aramayayım yani. <gülüyor> Size yemin ediyorum ki yaptığım işten zerre zevk almıyorum. Sizin kadar da gülüp eğlenmiyorum. Çünkü dedim ki parası iyi olmasa Allah hakikate yapılacak iş değil. Gerçekten yani çok acayip bir iştir bu. Parası iyi, yani iyi para kazanıyorum Allah'tan ki yapıyorum. Ama bugünkü gösterimizin mademki böyle bir durum var, özel bir durumu olsun... Sevgili izleyenler, bugünkü gösterimizin tüm geliri şu ablanın tedavisinde kullanılıyor. <gülüyor> <gülüyor> korktu, korktu. Şimdi diyeceğim şudur. Çok teşekkür ederim alaka gösterip gelmişsiniz. Aranızda illaki dolduruşa gelip, yani gelmiş olan dolduruşa getirilip gelmiş olan vardır. Çünkü bizde öyle misyonerler vardır. Bir gösteri hakkında hafif bir fikir sahibidir. Hemen dürterle gel gidelim öleceksin bilmekten diye. Neyse o beklentilerle görenler tabi hayal e, kırıklığına uğrayabilirler ama o beklentilere birazcık olsun cevap vermek adına. Mesela hani tek başına sahneye çıktı işte lider taklidi yapmadı falan dedirtmem ben kendimi. Onu da yapayım aradan çıksın daha sonra beklenti olmasın. <gülüyor> Çocuk tadalıyor mu gösteriden? Tunağı. Hazırsak başlayalım. İlk oyunumuz gürz atmaca. <gülüyor> Atıyorum tut. <gülüyor> Ama ellerini kullanma. <gülüyor> Kafaya çık. <gülüyor> Ömür boyu burada broş olarak taşım öyle. <gülüyor> Şaka değil. Gerçek gürzdür ha bu bak. Gerçekten çok sakat anlar yaşıyorum bazen bunların. Bir keresinde koptu bu. bu. ikinci gürz. İzmir'de satılıyor bundan. Sallarken böyle yemin ediyorum ki koptu buradan. Ama Allah'tan geriye doğru düştü. Sonra da Kayseri Belediye Başkanı oturuyordu. <gülüyor> Az yazı ödüllendiriyorduk abi böyle. Vallahi çok sakat şeyler. Güzel bir gösteri olsun. Çok da iddialı değilim. Mükemmel bir çıkışım var onu yapacağım başlayacağız. Hepinize bana rağmen iyi eğlenceler dilerim. Işığı kapat müzik ver insanları eğlendir. Hadi eyvallah. <gülüyor> Amca ölecek. takip etmek zorunda değilsin <gülüyor> Ama sen bunu yapıyorsun bak. <gülüyor> <gülüyor> Bir şeyi de merak ettim şey. O ıslık çalanların atları gelmedi mi? <gülüyor> Niye ıslık çalıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> diye. Islık bir beğeni bildirgesi midir? La acayip <gülüyor> Diyeceğim dur sevgili izleyenler Amca senin için söylemiyorum <gülüyor> Karizmatik çıkışımı yaptım Kendi çapımda bir lazer gösterim vardı Onu yaptım Çünkü ayıp yani sahneye çıkıyorsun bazı gerekler var. Yerine getirmek lazım. Öyle hani aman hiç, hiç taviz izmelerden çıkıp try hikayeleri ly ly hikayelerimi falan demek de olmaz. Ayıp yani sahne önemli bir şey. Öyle yataktan kalktığın gibi geliyorsun ama bazı gerekler var. Mesela ilk intiba diye bir şey vardır. Amca bilir. Hayır, eski laftır diye söylüyorum bilir o intiba. Çıktın mesela seyircinin gönlünde bir taht kuracaksın öyle bir şey vardır. Mesela sahneye samimi çıkış diye bir şey vardır ya. Gelir böyle bak ay ay ay ay ay siz gelmeseydiniz ben gelecektim size der gibi. Şimdi böyle gerzek, kurgulanmış bir samimiyeti burada yiyecek kimse yoktur diye düşünerekten. O zamanlar ablayı hesaplamadık böyle bir çıkış tarzından vazgeçtim. Çünkü yani böyle ama yalandan yere mesela beni sizler var ettiniz beni özellikle şu bölge var etti falan gibi böyle salak şeyleri yiyecek kimse yok bu çağda artık. Onun için onu yapmaya gerek yok ama karizmatik çıkış gerekli. Çıkacaksın bombayı patlatman lazım. Öyle bir şey vardır. Nasılsın? Eğleniyor musun? Aynen öyle arkadaki. Hadi sen rahatsız çıkalım istersen. Orada böyle takılan bir adam var ha Ne güzel koltuk. Ne ondan delirdin koltukla takılıyorsun mu? Ortaya salata falan oraya... Karizmatik çıkış diye bir şey gerekli hakikaten. Çıkacaksın böyle şatafatlı falan, lazer gösteri Öyle çıkışlar vardır ya, süperstarların öyle şatafatlı çıkışları vardı Çok belirgin örnek var mesela elimizde Michael Jackson'ın sahneye çıkışı o tip bir şeydir ya. Adam çıkar, alttan üstten lazer, duman, kırmızı verelim, bir canlandırıp Michael çıkar hakikaten böyle, lazer verirler, duman verirler. 14 dakika bir şey yapmadan durur böyleler insanlar yırtar böyle Michael... ''Michael, Michael Jackson, Michael Jackson'' diye yırtar millet kendisine. Abi de tık yoktur, hiçbir şey yapmaz. Çünkü yapmaz, zamanında yapmış ya adam. <gülüyor> hani, hani orada yapıp da yetenek göstermenin manası yok diye düşünüyor yani. Çok yaptık zamanında, boş hiç girme diye. Müzisyen arkadaşları da şey diyor arkasından, ''Michael girelim mi abi?'' Yani <gülüyor> Başlayalım mı bir an evvel şey diyor. Bırak iyice bağırsınlar sonra başlarız hiç şey yapmayın rahat olun. <gülüyor> Şimdi tamam ben de böyle çıkayım lazerli dumanlı ama bize gelmez öyle çıkışlar. Açalım ışığınızı abi. Bize gelmez öyle çıkışlar. Çünkü arkada bir yerde tasarlıyorsun. Kurnaz bir şekilde. Nasıl karizmatik çıkarayım işte böyle mi? Böyle <gülüyor> mi çıkayım? Böyle mi çıkayım? Diye. Tasarlıyorsun ve kısacık bir zaman diliminde harcıyorsun malzemeyi. Ya karizmatik çıktın çıktın. Diyelim ki denk getiremedin. Bir anda böyle maymun gibi çıktım. <gülüyor> Artık o andan itibaren geriye dönüş yok ya bak. Yani Tayt araya girdi bittin. Taytı çıkarayım derken karizman gidiyor bu sefer. E, Tayta endeksli karizma bize gelmez. Şimdi Bizden birisi böyle bir star oldu diyelim ki. mesela böyle bir star oldun kardeş. Misaler söylüyorum evde zorlama star olacağım diye. Çıktın hakikaten böyle yüz bin, iki yüz bin, iki yüz Kırmızı verelim kardeşe. Çıktım böyle olayı bitirmişsin hakikaten. İnsanlar bağırıyor. E, e, e. Adını bilmiyorum. Höde yapıyorum. <gülüyor> İsim neylesi? <gülüyor> Cem. Tak, fark etmedi aslında. E, e, e, e, e. Yani i̇ki hece değil yalnız ya. E. E. Sen, sen tribünlerde mesela bir tek taraf olduğu zaman bile yetiyor sana. Cem. E, e. Ön... Olayı bitirmişsin hakikaten lazer duman vermiş dersen kafanda çözmüşsün mesela ama baban gelseye bir anda sahneye bak ne oluyor lan serserim Şimdi ne yapsam babana yaranamazsın ya sen olayı bitirdim diye takılıyorsun orada böyle baban kulisten bakacaksan acır gözlerle bakacak böyle bak Teeeeeeç Zamanında sigortalı bir işe veremedik oğlana diye Üzülecek adamca sürdücüm. Bize gelmez onun için öyle şeyler. Lazer, bu manşeta var. Açalım işi. Hemen formatımızdan bahsedeyim. Daha sonra beklenti olmasın. Çıkış meselesini hallettik. Şimdi burada birkaç malzeme var. Onları kullanarak bir iki parça bir şey anlatacağım. ama malzemeleri açıklıyorum. Çocuk var, abi var, <gülüyor> abla var. Bazen teyze oluyor bilmiyorum. Burada bu bunlar var. Birkaç malzeme. Bu kaç malzeme. Koltuk var. Hatırlatayım herkesi. Daha sonra karıştırmayın. Koltuk budur abi. Kürsü var bilimsel konuşmalar için. Kürsüyü kullanıyorum. Mesaj verilmesi gerektiği zaman buradan veriyorum. Bakın. Kitap en iyi, iyi <gülüyor> İnsanları sev. Sev insanı sev. sev, insanı. sev, insanı, sev. Bakıyor i̇nsan, insan mı diye bakıyor. Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> bak para olmuş ayak insanı İnsanı böyle yaptım bak. Abi yanında robot olma ihtimali yok ki ya. Sev ya. Özür dilerim abla. Sevelim birbirimizi. Sorarlarsa göster orası çocuğun mesajı neydi diye. Kitap en iyi arkadaştır. insanları sevelim. Mesajların bunlar ki zannetmiyorum soracaklarını. Şimdi benim olayım şudur. Hemen meseleyi açık bir getireyim sevgili izleyenler. Ben yaklaşık 3,5-4 senedir. Hatta ikisi değer yani. hem Hem 3,5 hem 4 senedir. Ona daha yeni gitti eskiydi. O şimdi Michael'a gülüyor zamanla toparlayacak vesile ya, ya Böyle grubun dışında kahkaha olduğu zaman var ya ona ben o kadar biliyorum ki bak mesela öyle bir numara vardı tamam mı? onun adı şudur yani mesela grup güldü bak. Ora <gülüyor> <Bak. gülüyor> biliyor musun yani benim mizah anlayışım gruptan biraz farklıdır. <gülüyor> o yani şey yapmak işi var. <gülüyor> Cembeyi aldım tamam. Ya siz orada ince bir şey yaptınız aldım ben onu tamam. Ulan ben anlamadım, sen nereden anladın? Şimdi, diyeceğim şudur. Karikatürle uğraşıyorum dedim ya, siz çizebiliyor musunuz kardeş karikatür? Hayır mı? Çizemiyorsunuz? Yapma ya, biz hepimiz çizebiliyoruz. Amca dahil. Çizemiyor musun hiç? Hadi arkadaşlar, sağ, ol, sağ ol. Neyse seni aramıza kabul edeceğiz ama bazı testlerden geçmen lazım. Beş dakika şu ablanın yanında oturacaksın. Dayanabiliyorsan bizdensindir zaten. Yalnız kalmak ne fena değil mi? Neyse karikatür çizdiğim dönemde işte hikayeler bu gösteri yapma hikayesi oradan çıkmıştı onun hikayesidir bu. Dergi Beyoğlu'nda burada İstanbul'da Beyoğlu'nda beş katlı bir binada faaliyetlerini sürdürüyor. O binanın ilk iki katında Yaman Kültür diye bir mekan var. Geriye kaç kat kaldı? Üç. Dinliyorsun lan iyi aferin. Ön sırada oturanların öyle bir numarası vardır ha. Bunlar dinlemezler bak. Nasıl olsa öndeyim. Bana ne? Pınar komik olunca beni uyandır. Be. İki katlı bir mekan, bir kafeterya. Orası açıldığı günden beri insanlar istiyor ki aman orada bir faaliyet olsun. Ne bileyim bir şiir okumak isteyen çıkıp okusun. İşte fotoğraf çekmiş onu orada slide gösterileri yapsın, film çekmiş onu oynatsın falan da istek var burada bir aktivite olsun diye. O süreç sonrasında mekanda gayet aklı başında faaliyetler oldu. Mesela Tuncel Kurtis tiyatro sanatçısı abi bilir. Orada Şeyh Bedrettin Destanlı oynadı tek kişilik oyundu O da tek kişi oynadı abartmadı fazla. Daha sonra Mehmet desen diye bir abi geldi orada meddah gösterisi yaptı falan. Tabii bunlar tiyatro geçmiş olan insanlar. bizim gibi maymun değil. Şu abla gördüler direkt onlar abla der, teyze demezler o derece kalifiye insanlardır, bilirler yani olayı. Ben bilmediğim için bakma teyze dedim. Ama abla da burada bu alemde eskidir bayağı gerçekten. Yani yaşlıdır. Ya. Teyze zaten buradaydı, bu inşaatı üzerine yaptılar o derece eski. Fekirlerin <gülüyor> <gülüyor> icatına çok katkıları vardır yani. İlk can kapağını erkek kardeşi buldu teyze. Neyse Mehmet Bey meddah gösterisi yapıyor, tekkirlik gösteri ilgimizi çekti bizde karikatürler arkadaşlarla bir günlerlik izleyelim ne ne anlatıyorlar ne yaptılar falan filan Mehmet Bey anlatıyor böyle hikayeler biz de böyle göstermek gibi olması böyle masada oturduk göstermek gibi, görebiliyor musunuz o masayı bir de o masanın yanında şöyle bir şey vardı <gülüyor> ne oldu hani görüyordun <gülüyor> oturuyorduk böyle. Mehmet Bey anlatıyor hikayeler, anekdotlar, bilmem ne, şunlar, bunlar. Gösterisinin bir evresinde Mehmet cebinden bir gazete küpürü çıkar. Gazete küpürü diyorum, dil olarak da yanlış kullanıyorum anlamına gelmesin. Hani onun doğru şeydir, gazete küpürü. Ama yani gündelik hayat öyle bir dil kullanmadığım için hani buraya çıkıp böyle numara yapayım istemedim. Hani bakkal gibi şöyle konuşmuyoruz ya, şirin bak. Kemal amca, <gülüyor> kaşer var mı? <gülüyor> Yani gündelik hayat öyle bir dil kullanmadığım için hani buraya çıkıp numara yapayım istemedim. Hani bakkal gibi şöyle konuşmuyoruz ya, içiyoruz bak. Kemal amca, <gülüyor> kaşer var mı? <gülüyor> evet, kaşer. <gülüyor> e, sanırım kaşer yok. Korkarım sana kaşer veremeyeceğim. <gülüyor> Korkarım ben de yan bakkaldan alacağım. Yok böyle bir şey ya. Onun için ben küfür gazetiyonu biliyorum, idare edeyim. Siz doğrusunu biliyorsunuz nasıl olsa. Mehmet çıkardı küpürü okuyor. Böyle kocaman bir başlık var. En enteresan bombayı patlatmışlar. işte Türkler Uzay'da. <gülüyor> Türkler Uzay'da diye böyle başlık var. Uzay Çiftçileri diye bir roman yazılmış. Ali Nar diye bir beyefendi yazmış romanı. İşte o küpürde kitaptan böyle özetler var. Alınırlar yapılmış kitaptan. Enteresan bir kitap. Adam böyle kendi meşrebince yazmış. Tabii hani çok naif mi düşünüp yazmış yoksa art niyetim var tam bilmiyorum ama. Uzay Çiftçileri kitabının ismi. Benim elime de geçtiği kitap. Böyle bir özelliği var kitabın. Uzay Çiftçileri mesela kitabın da kapağında bu yazıyor, kapağı kaldırırsa şey var. Uyarı, bu bir bilim kurgu eseridir. Ha. <gülüyor> Uzay Çiftçileri. Yani ben de Aşk Romanı diye saldırmıştım. Yani i̇yi oldu uyandırdığın Ali. Neyse adam yazmış Ali böyle bir kitabı, böyle hikayeler var. İşte adam enteresan da uzayda böyle İslam birliğinden falan bahsediyor, Balatayı sıyırmış bilen. Biraz. biraz adam... <gülüyor> Bizimken orada böyle bitki, böcük falan yetiştiriyorlar. İşte böyle eşek falan yetiştiriyorlar. Böyle durumlar var. <gülüyor> Uzay gemisi var. Böyle refref diye uzun bak var. Onların da isimleri garip. İşte böyle Hasan 2, Abdülkerim 4 falan gibi isimler. Şimdi okuyunca anlıyorsun ki... Senin için şey söylemiyorum ya yani. Genelde biz okuyunca anlıyoruz diye söylemiyorum. De. Hasan 2, Abdülkerim'i... ay bunlar okuyunca diyorsun ya yani Bunlar yüksek ihtimalle Türk robotları. Türk sibernetik organizmaları. Sen biraz donuk bak gözün, bak anlayasın. De cümle içinde kullanacağım sibernetik organizma. Ben sibernetik organizma gördüm. <gülüyor> bak cümle içinde kullanacağım nasıl zihnin açıldı bir anda. <gülüyor> Öyle gerçek belki bir de vardır kardeş bilir. <gülüyor> Öyle bir şey vardır ya, anlamadıysan cümle içinde kullan diye salak bir şey vardır. İlk okula giden var mı aramızda <gülüyor> amca? <gülüyor> hani Babil döneminde diye. <gülüyor> Suna kaça gidiyor? Suna kaça gidiyorsun güzelim? Beşe. Benim bir arkadaşım var orta beşe gidiyor. <gülüyor> İlla uğraşacak ya çocukla zorluyor. <gülüyor> beşe. Beş bana gelemediğini göre ben beşe gidiyordum. <gülüyor> ne iddialı çocuk ya maşallah. Ne güzel. Bu aynısının kurutulmuşu var bizde. <gülüyor> beşe gidiyoruz ilk yani. Bilirsin o zaman. Neyse uzay meselesi şirinlik bir kenarda kalsın ben bu hikayeyi anlayacağım. Siz bana hatırlatın abla tamam siz efendim. Uzay diye daha sonra bana söyleyin, kaldığım yeri hatırlatın, ben de anlarım. Uzay diyeyim, ben anlarım, tamam. Mesela uzay diyeyim. Diyeyim uzay. Bakın anladım, yani. <gülüyor> ya provasını da yaptık, daha sonra bunu yapacağız, tamam. Hafızanız iyi midir? Hafızanız diyorum. İyi mi? Direkt hafızanızla konuşayım isterseniz, siz konuştuk. Daha sonra ben uzay diye hatırlatın, tamam. Yani, ama gülmeyin arkadaşlar o kadar kolay bir görev değildir he. Yani Hatırlatacak arkadaşın bazı kualifikasyonlara sahip olması lazım. Kardeş, ben kualifikasyon gördüm. <gülüyor> Sen duruldun orada ama Biz <gülüyor> Bir hafızanın tamamını kullanmayalım he. Yani eve böyle gitme böyle... be <gülüyor> O sayıda bana daha sonra ben anlarım tamam. ...anlamadıysan cümle içinde kullan diye salak bir aktivite vardır dedim... ...böyle bir şey vardır... ...gerizekalı aktiviteler bölümü diye bir şey vardır... okulda ...Türkçe kitaplarında böyle okuma parçası arkasında... ...gerizekalı aktiviteler bölümü vardı. ...şey gibi mesela... ...bunları bilelim... ...ya neyi ya... ...bunları, bunları, bunları... Bunlar. ...bunları bilin ben de bunları biliyorum... ...başka bilmiyorum zaten... ...bunları bilelim... ...bak bilelim, öğrenelim... ...sevinelim, coşalım... Eğlenelim, delirelim, Avrupa'da ölelim Onlar hep böyle iki eylemler, tamam mı? Anlatalım, şaşıralım. Ya. Ya hayırdır? örtelim yalnızca anlatsak, hayır. Hazır anlattın, şaşır yavrum. Bak arkadaşın ne güzel şaşırıyor. Oo. Çok acayip, çok Çocuklar hiç gülmemiş ya, yazık. Onun İlk <gülüyor> defa burada gülüyor birkaç. Ev. Ödevsel bir durum vardır bu aktivitelerde. Şimdi okuma parçası içerisinde bir kelime geçiyordur. Merci der ki, merciyi gördüm. Merci der ki, <gülüyor> ya çocuk bu kelimeyi nereden bilsin? Gidip bunu evde cümle içinde kullanıp gelsin, daha iyi kavrar mesela diye. Kelime de hakikaten böyle alakasız bir şeydir. Yani bir ilkokulu öğrencisinin böyle gündelik hayatta sıkça rastlayamayacağı bir şey böyle, dör falan gibi. Böyle bir kelime çocuğa verildiği zaman %99 oranında hep şöyle cümleler kurulur evde bak ''Ben kondansatör gördüm'' Lan nerede gördüm? Gördüm ben, göründü bana öyle geldi diye. İşte bizim orada kondansatör varmış, haberim yok benim falan gibi Ya da babana falan böyle gönderme yaparsın ''Babamın kondansatörü var'' ''Vallahi'' diye Vallahi de bitiriyordun cümlenin sonunu Çok klasik sohbet malzemesi, uzayı birazcık daha güzelim ben Sana Çok klasiktir bu. Hani ders kitaplarından eğitim sisteminden falan bayısı açıldığı zaman laf direkt dolaşıp şuraya gelir. Denir ki ya okullarımızda müfredat gereği bize böyle abuk sabuk şeyler öğretiliyor falan gibi çok klasik konuşulur ya. <gülüyor> denir ki ya bu bilgileri bize sunuyorlar ama nerede lazım olacak da kullanacağız biz bunları falan. Hatta çok klasik var. Denir işte ya sivrisinek sindirim sistemi neden öğrettiler bize? Nerede lazım olacak bize falan gibi. Beylenme matematik dersleriyle alakalı böyle safdadan bir iki parça bir şey var eğlenceli. Problem dünyasıyla ilgili. Öyle bir dünya vardır ya problemler vardır. Yıllar yılı çözmüşüzdür böyle. Orada yaşayan kahramanlar var hakikaten. Onlar problemdir Ayşe, Ahmet, Mehmet böyle. Çekileyim problemliyim ben çekil çekil. çekil. Kaç kilo domates alacaktım acaba? Ay, ay, ay. Onların öyle bir dünyası vardı ama onlar devamlı problemli. Onların kesinlikle manyak olduğuna kanaat getirdim. Şu tarz problemler de iyice belirginleşiyor Mesela adam gelip şeyler ya. Ahmet'in boyu Mehmet'in boyunun iki katının kırk eksiğidir. Cengiz'in boyu ise onların boyları toplamının yarısından üç fazladır. Ha? Ulan hanginiz kısasınız? Bir gelip bunu kafadan söylesin değil mi? Ha gelip ben Mehmet'ten kısayım diyemiyor adam. Belli ki bunu kompleks yapmış kendine. Lafı dolandırdıkça dolandırıyor. Onların boyların toplamı var ya ben yarısını eşittim onları da Yani fazla kurcalamayın, boyum çıkmasın, rica edeceğim. Ulan <gülüyor> boyun da ölüm var, ölüm bir ne işlemi. Bu aç... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dert etmiş kendini adam. Bir de onların manyak alışları, işleri vardır ya, para Milliyetin Bakanlığı'nca karşılandığı için. Onlar parayı fütursuzca harcarlar, saçarlar. Allah al, alın, alın, alın. Sekiz böyle fındık alın, alın, alın <gülüyor> Problemlerinin en çok para harcayanı ben olmak istiyorum al diye saçarlar parayı ya hiçbir problemde o problem kahramanının tasarruf yaptığı görülmemiştir ya. ya şöyle problem var mı hiç var problem no 5 ahmet parasını harcamayacak git git, gidin buna, git imkan yok ya çünkü orada da bir çark var onun dönmesi lazım tamam sen orada harcama yapmadığın zaman esnaf geliyor öyle bak kasap geldi ahmet hayırdır 4 problemdir geometri biraz hareketlendir rica edeceğim diye Bu arada problem sayısını gösteren Saat var burada bak. Dört problemdir ya. <gülüyor> <gülüyor> o problemleri çözerken hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama. Ki zannetmiyorum düşündüğünüzü. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Düşünmüşüzdir hepimiz. Şey vardır ya. Şimdi paranın sınırı yok ya o problemlerden böyle har vurup harmağın savururlar. Bir çocuk olarak kıskanırsın. Tamam şöyle problemler vardır ya. Ahmet yirmi kalem tıraş aldı. <gülüyor> Üstelik her biri ayrı renk. Ha. ...hiçbirini kullanmadı attı. Nasıl öbür problemde babası yine alır falan. <gülüyor> e sen de deliriyorsun tabii. Ben ne zaman alacağım acaba o kalem tıraçadan rengarenk diye. O tarz problemler sınıfta çözülürken... ...çok büyük rahatsızlık hissederdim. Biz dünyanda bazı dalgalanmalar olurdu. Şimdi o dalgalanma ile ilgili bir görüntümüz var. Buyur. Tamam. <gülüyor> Teyze seçebildiniz mi görüntü ya? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Şimdi diyeceğim şu o tarz problemler dediğim vardır öyle problemler. Ahmet'in 1500 lirası var. E bana ne? <gülüyor> bana ne ya Ahmet'in parasından bana ne? mevzu kafadan bana neyle başka Ahmet'in 1500 e, güzel ne <gülüyor> Mehmet'in ise 2000 lirası var. <gülüyor> Demek ki problemin sıtara Mehmetmiş. <gülüyor> Ahmet'i yem olarak atmışlar oraya. Vermişler 1500 o keriz gibi harcıyor yazık. <gülüyor> Ahmet parasının yarısıyla kalem alıyor. Şimdi senin derdin şu an acaba o yarısına kaç tane kalem denk geldi diye. Sen böyle, böyle bölme çarpma çıkarmayla uğraşıyorsun. Sen uğraşırken o harcamaya devam ediyor. Paranın kalan yarısına bir bölü ile ise fındık alıyor. Yani gerçek hayatta bunları nasıl cereyan ettiğini düşünsenize bak geliyor böyle kuru ev Selamlar. Aleyküm selam buyurun. Ahmet! Gene ne problem çıkaracaksın lan? <gülüyor> Ahmet bu. Hep küsratlı alışveriş eder bu. Bu bir alışveriş yapar, 4 şıkta bulamazsın öyle, iğrenç bir <gülüyor> Nedir? Hocam şunun 1 bölü 3'üyle fındık verir misin? <gülüyor> yani çabuk olalım problemden bekliyorlar beni diye. <gülüyor> Ulan 100 gram işte lan 200 gram, tamam 1 bölü nedir ya bak, tam anlamıyla 1 bölü 3 lütfen. Çünkü ben ona, ona göre harcıyorum daha sonra problem çıkmasın diye. <gülüyor> Ulan problemin kendisi sensin zaten Ahmet ya. Paranın geri kalanı ne yapıyor? Paranın geri kalanını ise Mehmet'e veriyor. Şimdi bunlar limited şirket ya. Aralarında laf olmayan. Mehmet ne kadarsa ihtiyacın al. Yani şunun şurasına aynı problemin çocuğu üzeli. Sen sen beni kollayacaksın, ben seni diye. İşte aslında aktivitenin özeti de o'dur. Ahmet ve Mehmet zamanda parayı indirmişler. Krallar gibi harcarlar. Sen de bir ilkokulu öğrencisi olarak onların finansal işlerini kovalarsın. İşte Ahmet'in son durumu nedir? Mehmet'in durumu ne olacak? İşte i̇lerleyen problemlerde o gölendeki araziyi alabilecekler mi acaba diye. <gülüyor> böyle bir kovalamaca durum. Neyse nerede kaldık en son? Uza. Heh. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Neyse Mehmet dedim ya böyle bir küpür okuyor Hasan 2 Abdülkerim 4 uzay dinlenme falan filan. Okudu bitirdi bunu. Biz arkadaşlar dediğim ya takip ediyoruz böyle de alnısı Bitirdi küfür. Dedi ki aramızda Leman dergisinden çizilen arkadaşlar var. İnsan hayatına böyle gerzik kardeş bilir. Yani demin tecrübe ettiğin için söylüyorum. Topluluk içerisinde gösterilmek çok boktan bir durumdur ya. Şey mesela denir ki işte aramızda gitar çalan bir arkadaş var bak. Yani bir dönem çalıyordum bıraktım falan da diyemezsin de böyle fena bir durumdur. Hani aramızda karakteristik arkadaşlar ama onlarda komik bir şey anlatacak biz de güleceğiz durumu oldu. Dedi ki Mehmet Bey Türkler uzaydan meçlesi üzerine bir şey yapmak ister misin? Arkadaşlarım tercih etmeleri bir şey anlatıyor Ben kurtlu olduğum için dayanamadım. Evet. Belki kurtlu. <gülüyor> Ama hangimiz kurtlu değiliz ki? <gülüyor> böyle sürtüğü gösterdiği iğrenç. <gülüyor> böyle bir dil vardır ya, böyle bir sunuş vardır, iğrençtir. Mesela gelir bak. Merhaba. Uzay. Evet uzay. Yabancı değil değil bu, bu sözcük bizlere <gülüyor> diye. <gülüyor> Hala böyle adamlar var ya ne iğrenç ya. Hani şey gibi oldu, şunu anlatma yani bana yabancı değil sizi bilmiyorum gerçekten ben her şeyi biliyorum hesabı. Çıktım anlattım bir iki parça bir şey Türkler Uzay'da meselesiyle ilgili ama çünkü mesele bazı motivasyonlar var. Motivasyon göresim geldi. Birincisi şu malzeme komik. Bir de karikatürünü de çizdim ettim falan. Bu maalesef yıllarıyla çizilmiştir o başlık altında karikatür. Komik çünkü zıtlıklar ne kadar böyle durlukta olduğu zaman o kadar komik olur ya. Türkler uzayda onun için komik bir başlık. Bununla ilgili yazı yazdınız ama karikatür çizdiğiniz zaman komik olur. Malzeme hazır çünkü öyle. Bıyıklı bir adam astronot kıyafeti giydirdiğin andan itibaren komik zaten o. Böyle beyazlar içerisinde. Kafada fanus var bak. O fanusun içerisinde sigara içenler falan var. Yani Anlamıyoruz anlamıyosun Böyle her şey yabancılar aslında bize uzay filmlerinde. Abla bilir Enteresan alet edevattan bahsederler. Kılık kıyamet hiç böyle gündelik yaşamda rastladığımızdan değildir. Ama biz kabullenmişizdir. Bir de o enteresan. Mesela garip alet edevat filmleri vardı ya. Işte. Şey, lazer güç ünitesi, şey bilmem ne pompası, hadi hedi kalkanı falan gibi. <gülüyor> Sen de böyle bakarsın. E uzay tabi lazım haliyle. Yani bizim durumumuz yok alamıyoruz. Ne yapalım diyor böyle bir tevekkülle izliyorsun nedir bilim kurgu tecrübe işte atlılığın uzay gemisi vardır geminin bir güvertesi vardır işte kaptanın karizmatik bir kontrol paneli vardır o bak, güverteye geldi bak güverteden git bak çamurlu ayağınla girmişsin <gülüyor> dur sıkati gelsin sıkati gitsin dur, ikiniz de gelin lan kaptan ben değil miyim anasını satayım diye ikiniz kalın ben gidiyorum hadi Bakın bakalım orada mıyım ben bak deli. <gülüyor> Çağırın bakalım gelecek miyim? Nasıl bir insanım? Merak ediyorum kendimi diye. Böyle değişik kombinasyonlarda direktif alışveriş yapılıyor. Mesela genel bir tavır vardır. Uzay filmlerini hep izleriz yıllarında kek gibi, tavşan gibi takip ederiz ama genel bir tavır vardır onu bilmiyorum paylaşıyor muyuz? Böyle geminin güvertesinde bir tavır vardır, duruş. Yani taviz vermez bir duruş vardır, böyle dururlar var. Ya uzaya gelmişler ya, yüz göz olmuyorlar, ya, öyle, öyle. Bırak gözü varma, şey bırak. <gülüyor> uzaya gelmiş adamsın, Bir olma bunlarla diye. Böyle enteresan bir kılık kıyafetleri vardır ya, vücudu saran, böyle straç elbiseler giyerler. Bir de o elbiseyi tamamlayan bir sembol vardır burada, böyle bak. Siz insan zannedin beni. Hanginizin göğsüne basınca böyle söz çıkıyor bak. Amca sakın oynama başımıza iş almayalım belki. Yani. Böyle bir sembolü vardır. Onu böyle 40 50 dizi de izlesen ne manaya geldiğini anlamazsın ama o et vardır orada. Nece neticede uzayda olmak deyince biz bu adamları biliyoruz ya işte Kaptan Kirk, Mr. Spock, Scotty, Teymen Ura, Doktor uzay gemisi girişiyordur bunlar. İlk tecrübeler bunlar. Televizyonun ilk kanallı, tek kanallı olduğu dönemde ilk kanallı. Doğru neticede uzayda olmak deyince o adamları bildiğimizden Türkler uzayda hikayesi anlatacakken tabii ki de bu bilgileri baz alıyoruz baz almak baz al Ali baz al <gülüyor> <gülüyor> Ali de Milliyetin Bakanlığına kadrolu bir elemandır biliyor <gülüyor> bu inanılar tam okuma pişleri dünyası diye bir şeyi var Ali Gel, Cemil Bayrakaz, Kaya Topu Tut, Oya ip Atla Bunlar mesela hakikaten yaşayan insanlar tamam mı? Böyle mesaileri var onların mesela Ali mesela geliyor En eskisi Ali'dir onların <gülüyor> Ali Gel mesela tevhidi, tedrisat kanunundan beri yürüyor böyle Oy oy oy oy oy oy Ali Gel Bir de destinasyon da önemli değil ha Ali Gel nereye? Direk gel tamam geliyorum gel. <gülüyor> Ali için en büyük sürpriz şu olabilir ben Ali Gel diyorlar devamlı söyler yıllar yıllar Ali Gel geliyorum. Ali gel geliyorum, gel gel gel gel gel gel Ali Atabey. Niye daha önce söylemediniz lan bunu diye? <gülüyor> Çünkü Ali yürümekten ayakları toynak gibi olmuş yani. Acayip. Dedim ya böyle adamlar var ha. Mesai bu ya hakikaten. Ali gel, Cemil Bayrak az, kaya topu tut. Hakikaten onun bakanlıkta çalışıyor. 9 geliyorlar böyle. Uzayı birazcık da altına tutsana. Uzay meselesi daha sonra atırlar falan gözünü seveyim. Böyle şey vardır. Gelirler böyle. Mesela. Kaya topu tut. Tamam mı tamam. Ya bir ömür böyle geçer mi ya düşünüse bak. <gülüyor> kaya topu tut. Ben de abi tamam. <gülüyor> Evde denemeyin bunu. <gülüyor> Saydırayım <mı>? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yalnızca tut kaya tamamdır. Ya hazır top var oynayalım ya. Hayır oynamayın <gülüyor> Ya Ali tutsun ben geleyim bari ne olur rica ederim. Başkasına da devredemiyorsun görevi. Ali gel Ali gelecek öyle yok ya. Okuma fişleri çok komiktir ha. Yani üzerine hiçbir şey söylemeye gerek biliyor aslında söyleyip güleceksin o derece komiktir. Bir iki tane anlatın üzerine gülelim. Eskilerde amca sen bilirsin eskilerden. Hayır Hüsnü topu at. İsa çarmuha gerin falan İlk Yap oğlum yap. Alkışlar ereciye harcamam hoşbe. Başka yer, yerlere göndendireler. <gülüyor> var mı o şey hatırlatmak arkadaşlar? Gerçek olsam böyle uyduruk bir şey olmasın. Vardı mesela pervasızlar vardı mesela şey gibi. Baba bana at al. Vay be. Ne atın kilosu kaç para senin haberin var? Mı? <gülüyor> Eskiden orada bir incelik var böyle naif hani baba top al, bal al falan. Şimdi direkt mi? at al. Daha sonra da Sipahi Ocağı'na yazdır beni <gülüyor> Ulan nerede yaşıyorsun sen ya Sanki memleketler herkes böyle bilinçilik kulüplerinde geziyor Bak, Baba atal. <gülüyor> Yavrum alamayız durumumuz müsait değil Atal. <gülüyor> Attan hoşlanıyorum ben Yavrum alamayız bal aldık ya Balla takas et <gülüyor> Annem üstünü tamamlar <gülüyor> Çok acayip okuma piştiri var ya Mesela güvensizlik taşıyan okuma fişleri vardır. Şey gibi mesela... Ayşe yat, uyu. Böyle okuma fişi var mesela. Ayşe yat, virgül, uyu. Adam böyle bir komisyon var ya salak onlar tamam mı? Ayşe yat, uyu. Adam hiç güvenmiyor ki Ayşe. Ayşe yat, virgül, uyu. Geçen gün de yat dedik adam almışsın içeriye. <gülüyor> <gülüyor> o kadar acayip ki. Başka ne var okuma fişi? Kim ben Bu aynı Ali mi? <gülüyor> İkinci jenerasyon Ali Koş Ali koş, güzel <gülüyor> Hangi Emel bu? Şer'in Emel mi? <gülüyor> Emel süt iç, yeni bir fantezi <gülüyor> Emel, <Süt iç. gülüyor> Emel süt iç bak ben de bal getirdim hadi. <gülüyor> süt hiç bal, heh <gülüyor> Başka? Ömer su iç komik. Bize bir tane seri var, o çok komik. Ömer Mısır ye. Ömer üstüne su iç. Ömer betona otur. <Gülüyor> Meşhur mu İsal Ömer? O bir seri. Seyreyle gümürtüyü Ömer Seyreyle diye. Bir de insana geri zekalı yerine koyan olmayan işleri vardır ya. Bugün bayram, eğlen, coş. Yani sen salaksın ya, idrak edemiyorsun bayramı mı görürüz? Bugün bayağın eğlencoş. İnanmıyorum. <gülüyor> çok komik çok. Çok komik. Okuma bir şey hatırlatmadınız hala ya. Katılım dorukta gerçekten. İzlersiniz. Renep bak bu at. <gülüyor> Ya bir insana bu kadar gerizekalı muamelesi yapılır mı ya? Zeynep bak bu at! Yani sakın lamayla karıştırma diyor. Zeynep nerede yaşıyor? Merkür'den mi gelmiş? Bak... Merhaba ben Zeynep. Hangisi at? Ha! Zeynep bu at! Bu da ben! Harika harika aslında gerizekalı denir benim gibi. Bak böyle bir tane vardı geçen gün. İzmir'de bir göz... Şimdi gösteride topu seyirciyi attınız da, başına enteresan şeyler gelebilir. Bir, bir gün bir okuma şey hatırlat dedim ben. İzmir'de bir abi vardı. Aynı şu abinin ayarında. Ama daha gizemlisi bunun. Dedim bir okuma fişi hatırlatır mısın abi? Adam şey dedi. Ayşe Atabak! Ya o kadar maksatlı ki lan böyle bir aktivite yok ki, Ayşe Atabak. Nasıl bir şey ki bu? Belli ki bunlar iki yetişkin daha tamam, böyle gelmişler bak. Ayşe gel. Gel, gel. Ayşe ata bak <gülüyor> Yani oradan kafanda bir oran kur <gülüyor> Ama daha sonra kızıyor da Kendinde kızıyor Ayşe yeter baktığına Daha lamaya bakacağız Yürü Hisarda gene böyle bir kötü kalpli birisi vardı. Gene gösteriyi acayip yerlere yönlendirdi. Sordum böyle okuma fişi hatırlatmak isteyen var mı abi? Dedi. Adam dedi. Ayşe tut! Bak. <gülüyor> Ulan dedim ki bu bir okuma değil bu bir fantezi. <gülüyor> Ama Hisardaki gösteriyi kendi içimi bir fanteziye dönüştürmüş bayağı. Neyse uzay meselesi sen biraz aklına tutarsın birazcık daha. Bir ara verelim. Ona sonra devam Çok böyle sıkıştırmayalım hikayeleri. Şimdi bir dakika kardeşim. Dindirmiş adam. Ara verince başınıza bir hadise gelecek. Onunla ilgili uyarmak isterim sizdir aslında. Ha ha ha ha ha. Açsana bütün ışıkları. Blok yapalım. herkesin liseye gidiyor zannediyor bu. Dünya onun üzerinde dönüyor zannediyor. Blok yapalım. Sen dur biz yaparız blok. Şimdi diyeceğim şu. Ara verince başa gelecek hadise şudur. Mesela dedin ya bu tip aktivitelere mesela grup olarak katılmak dedin, karınla, kız arkadaşına, sevgiline falan gidersin ya böyle enteresan gerizekalı ata erkeği görevler vardır mesela, hanıma gitmişsindir yanındaki hanım sahneden ya da perdeden tam randıman alamaz göremez mesela, hemen yanındaki beylen böyle bir görev bekler Ercan göremiyorum <Gülüyor> ya, doğuştan değil şu anda göremiyorum <Gülüyor> sütün denk geldi bana sanki oranın mimarisinden sen sorumlusun O geri zekalı görevi devreye sokarsın, şey der, şey, der, şey, der, şey der. tamam der, yer değiştirelim, ben göremeyim, haydi, diye. Böyle salak görevler var, bir tanesi de şudur, ara verince başınıza gelecek bu fışıyı kapatabiliriz. Mesela yanımızdaki adamı yanımızda buz her şeyler, ara verince, ben tuvalete gitmem lazım, <gülüyor> ben de şey dersem, tamam ben götürürüm. <gülüyor> tuvalete götürme diye bir şey var, tutarsın böyle götürürsün bak, Çok önemli bir görev ya, dünyayı kurtarıyor sanki bak <gülüyor> Tuvaletin önüne kadar gelinir abi şey der bak Tamam sen yap ben buradayım. <gülüyor> Yok ya, Girseydin <gülüyor> <gülüyor> ne yapabilirsin tamam güvenle yapabilirsin <gülüyor> tamam. Tamam. Kapağı kaldır otur tamam tamam, <gülüyor> tamam. Evet akın tamam evet tamam Böyle bir bekleme evresi başlar tuvaletin önünde bak, bekler böyle bak. Tam bırak o kendi düşer, tamam. <gülüyor> Beklersin ama yalnız değilsindir, tamam mı? Senin gibi birkaç tane dam mal vardır orada, böyle bak. <gülüyor> Neden orada olduğunuz çok bellidir böyle, adamlarla dakikalarını paylaşırsın. Ama hiçbir ortak özelliği yoktur, konuşsan konuşamazsın, elin adamına ne diyeceksin ki Sizinkinin büyük mühabisi, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> muhabbet de açamazsın. Antalya'da Konya Altarçık Hava Tiyatrosu'nda başıma bir hadisi geldi. Sahnenin hemen yanında kocaman bir tabela var tamam mı? İkiye iki böyle. Amca iki metreye iki metre. Kocaman tabelada şey yazıyor. Büfe bc. Büfe bc. Yemin ediyorum aynen böyle. Hiçbir böyle tire falan geldim. Büfe bc. Büfe bc. Ulan nasıl bir şey diye hayal ediyorsun. Kesin şöyle yapacağım. Gidip takılıyorsun orada böyle. Hocam bana iki kaşarlı. Elimi yıkayıp geliyorum hemen bir. <gülüyor> Burada zannetmiyorum ki böyle bir olsun. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdi bir ara vereceğim ben çok kıymetli bir arkadaşımı sahneye davet ediyorum. Bir 10 dakikama ilgilenecek sizlerle. Çok kıymetli alkışlarınızla Rasim. <gülüyor>